지금까지 뉴스 스토리였습니다. Ama kainat, bugün 30 Aralık Çarşamba, yıl 2015, ay 12, gün 364, Kasım 53, 1437 Hicri Rebiyül Evvel 19, 1431 Rumi Aralık 17, fırtına, büyük saatli marif takvimi. ser tu hermana tu hija Tamara Pamela Valentina yo puedo ser tu gran aliada la que aconseja y la que... yo puedo ser tu gran aliada la que aconseja y la que acompaña yo puedo ser cualquiera de todas depende de cómo tú me puedas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece yo decido de mi tiempo cuando quiero y donde quiero independiente yo nací independiente decido yo no camino detrás de ti yo camino de la para aquí Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a callar, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a golpear, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No, su mi obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva, no oprimida, mujer linda, que das vida, emancipada, en autonomía, antipatriarcal, ¡y alegría! ¡Oh! ya libera Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual Yo puedo ser protagonista de su historia y la que la gente, la comunidad La que organiza la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia Mujer libre se pone de pie Y a romper las cadenas de la piel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 Merkez Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com ve Açık Gazete programı başladı bu günün, bu haftanın ve bu senenin en son Açık Gazetesi Gazete programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak ve ekip huzurlarınızdaki ekip bu. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Can Tombil de iş gezisinde. Günaydın. Evet, açılışımızı yaptığımız parça Anna Tijoux, Şilili. Fransa'da doğmuş, sürgünde doğmuş. Pinochet diktatörlüğünden kaçarak Fransa'ya sığınmış olan bir ailenin kızı sonradan dönmüş Şili'ye, kuvvetli müzik yapıyor. Hem böyle hip hop yapıyor hem de e, politika üzerine feminizm, annelik ve özellikle de topraksız köylülerin durumu ve dünyada devrimci durumlar hakkında sürekli konuşuyor, şarkılar söylüyor. Çok pozitif ve güzel bir hoş bir kadından bahsediyoruz. Anatiju. Onun eee patriyarkiye karşı yani aile içinde erkek egemen bir kültüre karşı yaptı. Güzel bir şarkı dinledik. Antipatriarca. Neden öyle? Onu dinlediğimizde şimdi Eduardo Galeano'ya kulak vererek öğrenelim. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Konsepsiyon Bütün yaşamını cezaevlerini cehenneme ce Cezaevleri cehennemine karşı canla başla mücadele ederek ve ev kılığına girmiş cezaevlerinde tutsak olan kadınların itibarı için çalışarak geçirdi. Konsepsiyon genelleyerek aklama alışkanlığına karşı ekmeğe ekmek, şaraba da şarap diyordu. Suç herkesin olduğu zaman aslında hiç kimsenindir. Bu şekilde bir sürü düşman kazandı. Uzun vadede tartışmasız bir saygınlık kazanacak olsa da, ülkesinde bunu elde etmesi hiç de kolay olmadı ve sadece kendi ülkesinde değil, aynı zamanda yaşadığı dönemde de.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 onu İspanya temsilcisi olarak atadı. Atama belgesi Sir Concepción Arenal adına düzenlendi. Bundan 40 yıl kadar sonra bir başka Galicia'daki kadın, Emilia Pardo Bazan, bir İspanyol üniversitesindeki ilk kadın öğretim üyesi oldu. Hiçbir öğrenci onu dinlemeye layık bulmuyordu. Derslerini boş sınıflara veriyordu. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Salya Tarihte bugünse 1960'ta bugün Uluslararası Para Fonu'nun IMF e ve Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'nın Türkiye'ye kredi vermeyi kabul ettiği haberi var. Bir darboğazdan azdan o tarihte. 1994'te bugünse Taksim'de The Marmara Oteli'nin girişindeki kafe Marmara'da bomba patladı. Bu bir PKK bombasıydı. Sinema eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan'ın ve aynı zamanda programcımız ablası olan arkeolog Yasemin Cebenoyan hayatını kaybetti. Yazar ve sinema eleştirmeni Onat Kutlar'da ağır yaralandı ama o da 11 Ocak 1995'te yaşamını yitirecekti. Bu oh, tarihte bugüne de kısaca göz attık. Bu son programda şimdi neler yapabileceğimizi Kısaca söyleyelim. Yılın bir derlemesinin anlamına da gelecek olan haberlerle gideceğiz. Bir, gene ciddi bir iklim ve hava değişik dengesiz iklim ve hava haberlerimiz var biraz. Onun arkasından da Orta Doğu'da ve Türkiye'de çok ciddi çatışma haberleri geliyor. Dünyanın dört bir tarafından da geliyor. Türkiye'de de bir iç savaş havasına doğru gidilecek bir ortam var. Ona karşı hareketler, protestolarda var. Onlardan da bahsedeceğiz. Saat 9 8:45 civarında da bundan yaklaşık yarım saat sonra Diyarbakır'da bir barış çağrısı yapılacak onunla ilgili bazı bilgileri ve daha doğrusu o bölgede doğu güneydoğu bölgesindeki son gelişmeleri de bize özetlemek üzere bir gazeteci arkadaşımıza da bağlanacağız işler yolunda giderse ve Nurcan Baysal'la konuşma fırsatımız bir genel değerlendirme yapma fırsatımız olacak. Aynı zamanda belki de öğleden sonra da tekrar Diyarbakır'daki bu barış hareketini bütün Türkiye'ye Diyarbakır'dan seslenen insanların uyarısını ve toplantısına ilişkin olarak Altın Saatler programını ödünç alıyoruz. Gürhan Ertür'den daha doğrusu bütün programcılarından Gürhan Ertür Diyarbakır'da olacak ve biz de buradan kendisine Kendisiyle bağlantı kurarak gelişmeleri izleme fırsatı olacağız. O da 15.30'da olacak bir program. Şimdiden duyurayım onu da. Şimdi havadan ve sudan tekrar başlayacak olursak. Meteorolojiden bir uyarı geldi. Kutup soğuklarının geliyor. Türkiye'nin yeni yıla kar ile gireceği yolda haberler son yılların en şiddetli kar yağışı bekleniyormuş bildiğiniz gibi küresel iklim değişikliği küresel ısınma olmasına rağmen hatta bu küresel iklim değişikliğini reddeden insanların büyük şirketlerin enerji şirketlerinin lobiciliğini yapanların da söylediği gibi bakın ne kadar soğuk oldu işte küresel ısınma yokmuş Demesine yol açmayacak bir durum. Büyük dengesizlikler oluyor. Ve ortalığı sular seller götürüp mesela daha yeni bugün daha Antarktika'daki çok hızlı ve endişe verici erime haberlerini Güney Kutbu'ndaki e, doğa Welle'de e, Açık Radyo'da da dinleme imkanı vardı. E, ama bir yandan da böyle kaymalardan dolayı da ani soğuk dalgalarının da olabilmesi pekala mümkün oluyor. Bu da aslında iklim değişikliğinin bir başka belirtisi. Son yılların en şiddetli kar yağışı bekleniyor Türkiye'de. Karadeniz üzerinden bu akşamdan itibaren, dün akşamdan itibaren aslında giriş yapmış olan soğuk hava dalgasıyla İstanbul'a da bugün ulaşması bekleniyor. Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Balıkesir başta olmak üzere oldukça geniş bir bölgeyi de etkisi altına alacak. Meteorolojiden yapılan bir açıklamada kutup soğuğu havanın Karadeniz üzerinden geçerken nem kazanmasıyla meydana gelen deniz etkili kar yağışlarıyla birlikte gök gürültüsü, kuvvetli rüzgar ve tipi de görülebileceği belirtilmiş. Hava sıcaklığında 15 dereceye varan düşüşler yaşanacağı belirtiliyor. Ve bazı yerlerde 30 santimetreyi aşması bekleniyor mesela İstanbul'da Beylikdüzü Çatalca ve Elmalı gibi bölgelerde 30 santimetreyi aşması bekleniyor kar yüksekliğinin kalınlığının diyelim hürriyette yer alan bir haber bu. Ve İstanbul'da da hava sıcaklıkları 10 ila 15 derece azalacakmış bazı yerlerde. Kırsal ve yüksek kesimlerde gece sıcaklıkları eksi 7, eksi 8 dereceye sıfırın altında 7 ve 8 dereceye kadar ineceği tahmin ediliyor. Ayrıca da bazı doğudaki bölgelerde de mesela ağrıda kışın zaten etkisini sürdürdüğü Doğu Anadolu bölgesinde Sıfırın altında 18 derecelik yüksek yani çok düşük ısılar sıcaklıklardan da bahsetmek mümkün oluyor. Sibirya e, her zaman söylendiği gibi bu sefer doğru ama Sibirya yüksek basıncının etkisinde kaldığı belirtiliyor. Ve böyle bir hava durumu var. Öte yandan Britanya'da gene şeyler devam ediyor büyük yeni bir fırtına bekleniyor. Bu İngiltere. İngiltere'nin kuzeyi ve e, Galler'de dört yeni e, şeyde e, verilmiş e, uyarı ve bunlar e, sel uyarısı, ciddi sel uyarısı e, dendiği zaman buradan hayati tehlikenin de anlaşılması gerektiği söyleniyor ve yüzyıllardır ayakta duran bir Kuzey Yorkshire'de yüzyıllardır ayakta duran bir taş köprü Tedcaster köprüsü birdenbire çökmüş ağırlığa dayanamayıp biriken molozların filan ve hemen yakınındaki bir gaz borusu boru hattını da kırdığı için oradan gaz yükseldiği de belirtiyor. Kimsenin ölmediği mutlu bir şekilde haber verilmiş fakat Wharf nehrin üzerindeki köprü ve etrafı bütünüyle tahliye edilmiş durumda çok ciddi şekilde hafta sonundan beri etkilenmiş hem dükkanlar hem iş yerleri esnafın çalışması ve iki gün neyse ki iki günden beri kapalıymış köprü zaten o yüzden de daha ciddi bir can kaybının, herhangi bir can kaybının önlenmesi de mümkün olabilmiş. Fakat e, sellerle ilgili bakan Rory Stewart BBC'nin Radio 4 Today programına verdiği, bugün programına verdiği bir demeçte e, burada kalanların e, yani çarşamba döneceğini, e, şeyin, fırtınalı dönemin tekrar... ...geleceğini... ...ve çok hazırlıklı olması gerektiğini söylemiş. Çarşamba ve... ...perşembe günleri için çok... ...kötü bir duruma hazır... ...olmaları... ...beklenir demiş... ...Fiona Trott'un BBC News'dan... ...verdiği haberlere de bakıyoruz. Fakat bu arada da... ...çok ciddi eleştiriler de... ...geliyor. George Monbiot mesela... ...hemen bir tweetle... ...ve bir de yazıyla... ...Guardian'da belirtiyor... Bu seller e, tahmin edilebilir olmakla kalmıyordu. Zaten tahminde edilmişti, belirtilmişti diyor. Açık ve spesifik uyarılar bulunmuştu. Özellikle de şehirlerin üst kısımlarında bulunan tepelerde e, av için hayvan yetiştiren zengin e, arazi sahiplerini kayıran ve onların lehine düzenlemeler yapan hükümetin Şiddetle eleştirilmesi Gerektiğini Ve okurlardan Sayısız mektup geldi Nehirlerin yollarını Suların akış şeylerini Onların lehine değiştirip Şehirlerin ve kasabaların Altında kalan kasabaların Tehlikeye atıldığını Söyleyen çok sayıda şey var Bir analiz de yapmış George Monbiyo Yalnız önceden belirtilmekle de kalmadı. Üstelik bir de oyunun parasıyla da sübvansiyon edildi, desteklendi böyle bir şeye. Ee, izin verilmemeli bu bir ahmaklığın önde gelenidir diyor ve doğal sel felaketi bu tarz eğer ciddi şekilde kanallama ve işte e, dredging dedikleri taramaları, çamur taramalarını filan hmm. e, hem hükümetlerin hem de Avrupa Birliği'nin desteklediği zengin e, toprak sahipleri, mülk sahipleri lehine yapılan bu taramalar, kanal açmalar ve dredging denen olaylar işte e, hatta bazı arazilerinde e, araçların da yakılması gibi şeylerden vazgeçilirse bu çok azaltacaktır. Ortadan kaldıracak demiyoruz diyor. Bitirir. Ama bugüne kadar Britanya evet yoğun fırtınalar ve rekor sayıda bütün rekorlar kırılmış zaten. Onun da şeyi var. Rekor sayıda şey görünüyor diyor. Bir bizim verdiği rakamlarda da işte Conway'de, Cumbria'da North Yorkshire'de, e, Lancashire'de ve West Yorkshire ...Eyaletlerinde... bütün rekorlarının şimdiye kadar kırılmış olduğunu gösteren grafikler yayınlandı. Evet ama diyor bunların tamamen ortadan kaldırılması engellenmesi mümkün olmayabilir ama çok daha akılcı e, ve halkı koruyan bunu değiştirebiliriz diyor. Yani hükümet şimdiye kadar yetersiz, cahil. Ve üstelik de bazı özel çıkarları koruyan şekilde hareket etti diyor. Evet, en azından bunu değiştirebiliriz diye bir önemli uyarı yazısı yazmış. İngiltere galler seller sularla kaplı. Ee, öbür tarafında kıtanın Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda ölüm haberi geldi. 40'ın üzerinde 50'ye yakın ölüm haberi geldi. Ve devam ediyor çeşitli eyaletlerde. Sel fırtına Tornado dedikleri fırtınalar devam ediyor Avustralya'da da Orman yangınları wildfire dedikleri yangınlar devam ediyor Dolayısıyla Böyle bir Noel'den sonra Yeni yılı bitirirken Yeni yıla girilirken Eski yılı bitirip yeni yıla girilir, girilirken Ciddi bir problemle de iklimle ilgili Karşıla karşıya kaldığımız şiker Ama mücadeleler de devam ediyor. Onu da tabii ki söyleyeceğiz. Yani e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, iki e, tekne batmış Mississippi'de. Nehir gemisi batmış. Bir yol Güney Carolina'da çökmüş. Kansas'ta e, Wichita'da. E, 160 yolcusuyla bir yolcu jet uçağı şeyden pistten çıkmak zorunda kalmış neyse ki bir şey ölmemiş kimse ölmemiş yani fakat Missouri'de mesela dört askerin sel sularına kapıldıkları arabalarıyla beraber belirtiliyor evet dünyadaki buradan çatışma haberlerine de geçebiliriz herhalde onların en önemlilerinden bir tanesi e, Nijerya'dan geliyor. Boko Haram e, aşırı e, dinci örgütün saldırılarında en az 80 kişinin ölmüş olduğu haberi var. Maiduguri ve Madagali Kuzey Doğu, Nijerya'nın Kuzey Doğu'sunda. Bu haberi dün de e, başlangıcını vermiştik ama ölü sayısı bunun üçte bir kadardı. Şimdi yükselmiş ve e, roket atarlarla ve intihar bombacılarıyla yapılan bir şey tam Muhammed Buhari'nin de Nijerya'nın teknik olarak savaşı kazandığını söylemesinin arkasından geliyor. Önemli bir şiddet konusundaki gelişmeden bahsetmemiz böylelikle mümkün olabiliyor. Bir Başka habere de bakalım. Rudav Haber Ajansı'nın Kuzey Irak Merkezli Haber Kanalı Rudav, Irak Başbakanı Haydar Abadiye suikast girişiminde bulunduğunu yazmış. Daha doğrusu dile getirmiş. Irak ordusundan bir kaynak adı açıklanmıyor. Enbar eyaletinin idari merkezine giden Abadiye suikast düzenlendi demiş. ismin açıklamıyor kaynağın. Irak ordusu ve Şirret milisleri tarafından kurtarılan Ramadi'ye gelen Abadiye kent merkezindeki Kasım köprüsünde ya da Kasım bulunduğu noktaya füze atılmış, Başbakan yara almadan kurtulmuş ve olay yerinden hemen uzaklaştırılmış. Yaklaşık yedi ay IŞİD'in işgali altında terör örgütü İŞİD'in işgali altında kalan Ramadi dün kurtarıldı diye haberler gelmişti. Guardian gazetesi henüz bunu Tam doğrulanmadığını belirtiyordu Çeşitli Kaynaklara göre Büyük bir yani Önemli bir kazanım elde ettiklerini Söylemekle yetinelim Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Ordu Sözcüsü'nün 13 Kasım'daki Paris saldırılarının planlayıcısı Abdülhamid Abaud'la Direkt bağlantısı olan Kişilerin 10 işi liderinin Öldürüldüğünü ve bu direkt Bağlantısı olan Muadan'ın da Suriye'de öldürüldüğünü belirtmiş. Yani IŞİD'in lider kadrosundan 10 kişinin öldürüldüğü bilgisi paylaşılıyor. Şerif El Muadan 24 Aralık'ta Suriye'de öldürülmüş. 13 Kasım Paris saldırılarının planlayıcısı diye geçiyor. Abdulhamid Abaoud'la direkt bağlantısı varmış. Bu örgütün para ve teçhizat transferiyle ilgilenen Ravvan Dişler Tahir'in de ee, gene Suriye'de ve diğer bu çeşitli isimleri de veriyor. Hepsini e, saymanın e, burada pek bir anlamı yok. Böyle bir e, gelişme olduğunu söylüyorlar. Ama öte yandan uluslararası önemli bazı e, yorumculardan da İshid'in e, bu bu gibi yeni şeyler almasına rağmen e, çok e, kuvvetli konumunu koruduğuna ve bir devrim niteliği taşıdığını yani devrimlerin mutlaka böyle olumlu bir anlamda da ele alınmasının gerekmediğini söylüyorlar. Ve e, uzun yıllar varlığını ve gücünü sürdüreceği konusunda da yapılan araştırmaların bu sonucu verdiğini söylüyorlar. Özellikle Ion, Ion diye bir ilginç sitede ee, IŞİD'in ya da DAEŞ'in bir devrim olduğunu ve bütün dünyayı değiştiren devrimlerin de e, tehlike ve ölüm ortamı içinde doğduğunu ama aynı zamanda da bir kardeşlik ve iman meselesi üzerine de kurulu olduğunu söylediler. Bunun Bu sonuncusunun nasıl durdurulabileceği üzerine çok ayrıntılı bir yazı çıktı. Belki yeni yılda buna daha çok atıf yapılabilmesi mümkün. Çok uzun süren bir araştırmadan sonra yapılmış, incelemeden sonra yapılmış bir yazı bu. Scott Atran'da kendisi de SNRS denen Normal Süperyör'de antropoloji araştırmaları merkezinin başı. Aynı zamanda Oxford Üniversitesi'nde de kıdemli araştırmacı onun yazdığı bir ayrıntılı araştırma analizi de var. IŞİD konusunu değerlendirirken bunlara da bakmamız gerekiyor. Şiddet dolu haberleri söylemeye devam edecek olursak Pakistan'dan bir intihar saldırısı haberi geliyor. Pakistan'ın Kuzeybatıs'ındaki bir devlet binasına bir başka yeni intihar saldırısı düzenlenmiş ve en az 22 kişinin öldüğü 30 en az 30 kişinin de yaralandığı haberi var. Mardan kentinde ulusal veri tabanı ve kayıt bürosu denen hükümet binasının devlet binasının hemen önünde patlamış. Üstlenen de Taliban'dan kopan Cemaati Ahrar isimli bir grup. Üstlenen o kafir Pakistan devletine Hedeflediklerini duyurmuş. Ve bu militen grup 2014'te de Hindistan sınırında Wagah sınır kapısında 50'den fazla kişiyi öldüren patlamaları da üstlenmişti. Geçen Aralık'ta Peşaver'te 150 öğrenci ve öğretmenin öldürüldüğü o korkunç okul katliamından bu yana en fazla kurbanın verildiği ikinci saldırı oluyor. Ve kurbanların çoğunun sivil olduğu Saldırgan Marda'nın motosikletle gelmiş ve bina önünde BBC'nin haberi bu. Güvenlik görevlisi tarafından durdurulunca bombayı patlatmış. Kimlik belgelerini almak üzere bekleşen kalabalıktan en az 22 kişi hayatını kaybetmiş. Çoğu sivil. 12 kiloluk bir patlayıcı madde kullanıldığı belirtiliyor. Musul'a bir taarruz hazırlığı haberi de var. Maliye Bakanı Hoşyer Zebari, Ramadi'nin kurtarılmasının ardından Musul'a taarruza hazırlandığını, e, Irak hükümetinin ve Musul harekatında peşmergeleri de ihtiyaç olacağını belirtmiş. Bu haberi de e, verelim. Ve onun dışında e, diğer haberleri şimdi biraz bir aradan sonra gireceğiz Türkiye'de de e, bir e, tutuksuz yargılama esastır ilkesinin uygulandığını yani hukuk açısından e, iyi haberler geldi mahkemelerden söylenebilir e, ilk duruşmada serbest kalan nokta dergisi eee Genel Yeni Yönetmeni Cevheri Güven ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Çapan'ın ilk duruşmada tahliye diye haberi var. Kırk cümleye kırk yıl hapis isteniyordu. Dün daha sözünü ettiğimiz haber takip ederken gözaltına alınıp sosyal medyada IŞİD'e karşı çatışırken yaşamını yitiren YEPJ'nin Lin'in fotoğrafını paylaştığı gerekçesiyle örgüt propagandası yaptığı iddiasıya tutuklanan Vildan Atmaca, Jinha muhabiri de ilk duruşmada tahliye edilmiş. Önemli bir davada Çarşı davasında gezi hükümet gezi'nin hükümete bir darbe e, ol işlemekte oldukları gerekçesiyle yargılanmakta olan Beşiktaş Gimnastik Kulübü taraftar grubu Çarşı üyeleri de. Hükümete darbe, tehdit ve terör örgütü kurma suçlamalarından yargılandıkları davadan beraat etmişler. Böyle haberler var. Ayrıca da Sedat Laçiner de gözaltına alınmıştı. Tutuklanmadan serbest bırakılmış. O haberi de verelim geçen cumartesi günü gözaltına alınmıştı haberdar yazarı aynı zamanda kendisi Çanakkale merkezli gerçekleştirilen operasyon kapsamında Profesör Doktor Sedat Laçiner'in de aralarında olduğu 28 kişi gözaltına alınmıştı silahlı örgüt kurmak vesaireden şartlı salıverilme koşuluyla serbest bırakılmış bu, ara, bu haberlerin yanı sıra bir, bir de mecliste parlamento muhabirlerine sabah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde akşam 20'den sonra e, kulis yasağı getirilmesi güvenlik eylem planı içinde öneriliyormuş fakat parlamento muhabirleri derneği kuvvetle protesto etmiş bunu. Bundan da bahsedebiliriz. Daha sonra Güneydoğu'daki duruma geçeceğiz birazdan. Ve Diyarbakır'da bugün büyük bir barış yürüyüşü ve çağrısı var. iç savaşa son ve barışa gidelim diye onunla ilgili de konuşmalarımız olacak. Açık Gazte. Evet Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazte devam ediyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi... Bir yıl sonu, yıldan, yılın son programı oluyor bu. iki gün, yarın ve öbür gün. Genel olarak 2015'in ardından diye adlandırdığımız gelenekselleşmiş olan programlarımızın birincisini yayınlayacağız. iki tane, iki saatlik aşağı yukarı programa yer vereceğiz. Şimdi biz Açık Gazete'nin devamını yapmaya çalışalım. Ee, önemli gelişmelerden bir tanesi e, Türkiye'nin de e, Erdoğan'ın Suudi Arabistan e, ziyareti e, vardı ve dünyanın en geri ve gerici ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan'la yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulması konusunda mutabakata varılmış. Erdoğan ve Suudi kralı bölgesel meselelerde her iki ülkenin görüşlerinin örtüştüğüne Suriye'de de Beşşar Esadlı bir çözümün mümkün olmayacağına da dikkat çekmişler. El Cezire'den ve BBC'den de e, almak mümkün bu haberleri. Bu e, önemli bir gelişme çünkü bölgedeki en e, geri şey yani bir yandan e, Yemen'le, çok ciddi bir şekilde bir ittifak yaparak Yemen'i bombardıman etmekte ve Yemen'de bir büyük iç savaşın önemli bir parçasını oluşturmakta İran'la çok İran'ın da tam bu sırada Rusya'ya uranyumu işlemekte olduğu, uranyumu teslim ederek bakın ben bomba yapmıyorum diye bir jest yaptığının da haberi vardı. Türkiye'de bölgede tek belki de ittifak halinde olduğu ülkeyle Suriye ile görüşme halinde devam ediyor. Öte yandan Erdoğan'ın konuşmaları yankılanıyor ve Erdoğan esas itibariyle bu Kürt otonomi planının aslında bir hainlik olduğu konusunda da bir açıklama yapmış durumda. Bu hükümet yanlısı gazetelerin hepsinde bunu görebiliyoruz. Erdoğan'dan Demirtaş'a. Demirtaş'ın Moskova ziyaretine ve özellikle açıklamalarına malum eş, baş, eş başkan hafta sonu Rusya ziyareti sonrasında kulaklarına üflenen Suflelerin de etkisiyle olsa gerek bir takım hezeyanlar ifade etmiştir. Bu eş başkanın yaptığı açık ve net bir provokasyondur, ihanettir şeklinde bir konuşma yapmış. Bir ihanet vatana ihanet provokasyon söylemi. Uzun, bir vu hissi ben bunu yaşamıştım görmüştüm hissi de yaratıyor özellikle de e, uzun nispeten uzun süredir Türkiye'nin siyasal ve sosyal gelişmelerinin içinde kalmış onları izlemeye çalışmış ya da en azından maruz kalmış olan benim gibi insanlar için de çok bir e, şey durum var eee Mesela Sabah Gazetesi bunu tamamen manşete almış. Bu eş başkanı yaptığı ihanet diye. Ee, ve Star Gazetesi de Nişantaşı tepinirken ağlar Güneydoğu gibi bir kontrasttan bahsetmiş. Akşam Rus suflesiyle ihanet manşeti atmış. Yeni Şafak maskeleri düştü diyor. 20 yıl sonra aynısı demiş Habertürk'te Sur'da yaşayanlar ve yaşananlar bu dizide diye bir şey yapılmış dizi yazıdan bahsediliyor şimdi bu Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çeliğ'in de öz yönetim ilan ettim demek siyasi suikast girişimidir şeklinde bir açıklama yapmış. HDP'nin Başbakan Davutoğlu'na özür dilemesi gerekirken hala o sözlerin arkasında dur duruyorlar diye de konuşmuş. Öte yandan da e, DTK'nın özellik çıkışına destek veren KCK kuruluşu da hendek ve barikatlara devam demiş. AKP'nin bu saldırgan politikası hendek ve barikatlar arasında yürütülen direnişin ne kadar haklı ve meşru olduğunu bir kez daha göstermiştir diyor. T24'ten aldığımız bir haberle de başlıkla da okuyalım bunu. Ve bu arada da Cizre ve Silopi'de sokağa çıkma yasağının 16. gününde beşi asker 40 kişinin hayatını kaybettiği mesela Rabia Çetin haberinde gene T24'ten cenazelerin morgularda bekletildiğini söyleyelim. Cumhuriyet gazetesinin de birinci sayfasından aynı habere bir değinme var. Emniyetin Cizre'deki, emniyetten Cizre'deki operasyonlarda ölen sivillerin ailelerine cenazeler için telefon geldi. Gelin alın yoksa gömeceğiz diye. Yani sokağa çıkma yasağı varken cenazelerin nasıl alınacağı Merak konusu olmuş durumda Bir de önemli açıklama daha var Sarı yıldız cenazeler toprağa verilerek Vahşetin boyutları Yani HDP'li Faysal Sarı Yıldız'dan bahsediyorum Bunun boyutları örtülmek Soruşturmaların önüne geçilmek isteniyor Üçü kalp krizinden 24 ölü var Bazı cenazeler mahalle aralarına gömüldü diye konuşmuş Ve önceki akşam biri çocuk Üç sivilin daha yaralandığını da belirtmiş Yine HDP'li Şırnak Milletvekillerinden Leyla Birlik, Cizre ve Silopi'de hayatını kaybedenlerin otopsi raporları içinde gizlili kararı verildiğini belirtmiş. Biz otopsi raporunu istedik, gizlilik kararı ver var veremeyiz dediler diye de konuşmuş Leyla Birlik. Evet ve Cizre ve Silopi'de sokağa çıkma yasağının sonunda 5'i asker 40 kişinin hayatını kaybettiği haberini söylemiştik cenazelerin morlukta bekletildiğini, surda çıkan çatışmada 4 polisin yaralandığını, PKK tarafından atılan roketin bir binanın çatısına isabet ettiğini, sendikaların sura destek eylemine polis müdahalesi yapıldığı çeşitli kaynaklardan internet sitelerinden ve gazetelerin gördüğüm, masanın üzerinde gördüğüm kadarıyla böyle bir derlemesini yapmaya çalışıyorum. Ve Demirtaş'tan sonra da Figen Yüksekdağ hakkında da özellik soruşturması yapıldığını, Yüksekdağ için soruşturma izin talebiyle Adalet Bakanlığı'na fezleke gönderileceği önderilmiş. Bir de e, e, Batman'da sokağa çıkma yasağına ilişkin protestolara polis müdahalesi sırasında polisin havaya ateş açtığı, ve HDP'li Milletvekili Mehmeti Ali Aslan'ın beni kim itiyor diye sorusuna da polis müdürünü Milletvekiline devlet yanıtı devlet itiyor yanıtını verdiğinde söyleyelim polisler daha ve ateş açmış Cizre'de 20 kişilik bir aile Bodrum'dan 16 gün sonra çıkmış böyle bir haberler dizisi var şimdi Nurcan Baysal'a bağlanıyoruz ve oradan hem Genel durumu kendisi zaten yakından takip eden yazılarını da bizim takip ettiğimiz bir yazar. Hem de bugün içinde gerçekleşecek olan toplantı hakkında kendisinden biraz bilgi almaya çalışacağız. Günaydın Nurcan Baysal. Günaydın. Biraz lütfen bizi bilgilendirebilir misiniz son durum hakkında? Yani Diyarbakır'da bu sabah Gazi Caddesi e, su içindeki ana e, caddelerden bir tanesinde yasak kaldırıldı. Ama diğer yerlerde devam ediyor. Hani neden tek cadde üzerinde kaldırıldığına dair bir fikrim yok. Belki hani bu o, insanların ana alışveriş yaptığı caddeydi. Ama sonuçta e, dükkanlar falan kapalı olduğu için hani e, hakikaten arkasındaki mantığı henüz e, çok anlamış değilim. Onun dışında 29. gün bugün. 17 saatlik arayı saymazsak 3 hafta önce olan. E, sür içinde sokağa çıkma yasağının. E, ve e, Diyarbakır'da nasıl hayat? Yani sür içinde bu var. E, sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Hani insanların aynı zamanda sadece sokağa çıkma yasağı değil kade Sokağa çıkma yasağı demek aynı zamanda elektriksiz olmak demek, susuz olmak demek, aç olmak demek, tüm bunlar. Mesela dün değil önceki gün bana işte e, tanıdığım birinden mesaj geldi. Abla ki. Paket makarna, makarnabiya biraz bulgur bize bir şekilde ulaştırabilir mis yani hani insanlar bu durumda var sur içinde sur dışında da e, her yerde tanklar var işte her yerde askeri sevkiyat var zaten bunu görebiliyoruz özellikle Antep plakalı e, askeri e, araçlar çok fazla var sanıyorum hani bölgeden artık yetmeyince mi getiriyorlar bir şekilde e, ve e, trafik polisleri bile treskpoliseri bile kalaşnikoflu olduğu yani şey, e, Sur'un dışında da aslında e, ilan edilmemiş bir sıkı yönetim hali var şehirde. Genel olarak e, insanlarda bir can güvenliği endişesi var. E, i̇nsanlar işte birkaç günde bir e, bir araya geliyorlar. İşte Sur'daki yasa protest ediyorlar. E, fakat her yürüyüşten önce daha yürüyüş başlamadan helikopterlerden atılıyor. Helikopterlerden gaz bombaları atılıyor biraz da farklı bir gaz bombası. Daha önceki yıllar yediklerimize hiç benzemiyor. Çok etkili. Öyle mi? Ve ne ne açıdan? Ne açıdan farklı? Yani gücü çok etkili. Hani hiçbir şekilde dışarıda o ortamda kalamıyorsunuz. Direkt Öyle mi? Evet. hani şey bir ortama geçmeniz gerekiyor. Daha güvenli bir ortama geçmeniz gerekiyor. Nefes alamıyorsunuz. Eee yani Diyarbakır'da genel olarak durum bu. Hani bugün de yine sakin başladı. Öyle görünüyor. Hala şey ama hani Sur içinde Gavi Caddesi açıldı ne olacak bunun etkisi nedir ne değil bilmiyorum ama e, aynı zamanda e, birçok insan tabi ki hani burada yeni yıl kutlanmayacak birçok insanın kalbi Sur'daki insanlar için atıyor yani biz de mesela e, çocuklarımla beraber e, daha Kapı Meydanı Sur'a en yakın noktada olmaya karar verdik eminim birçok insan da öyle e, bunları yapacak böyle Diyarbakır böyle bir yılı kapatacak evet Peki bugün bir de önemli bir evet, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen entelektüellerin, sanatçıların, siyasetçilerin evet. yazarların ve çizerlerin toplantısı var. Biraz ondan da bahsedebilir miyiz lütfen? Evet. Siz galiba Aklında... onu karşılamaya da gideceksiniz. Değil mi birazdan? Yani evet. Türkiye'nin batısında da yani bu e, savaşı istemeyen birçok insan var. E, yani bir şeyler yapma gereği hisseden, ne yapacağını bilemeyen insanlar var. Ee, biz işte birkaç haftada böyle bir şey organize edelim e, diye uğraşıyorduk. Bu hani Türkiye'nin batısından da birçok insanım. Hakikaten ben kişisel olarak da çok fazla mektup alıyorum ne yapabiliriz diye. Ve e, daha sonra işte böyle bir şey organize etmeye başladık. Bugün e, saat 12.30'da Sümer Park e, resepsiyon salonunda bir saatlik bir buluşma gerçekleştireceğiz. Hem batıdan gelenlerle aynı zamanda Buradan insanlar buluşacaklar. Buradan da bir 100 kişi kadar katılacak. Ee, Türkan Erçi ve Rakeldink'in açılış konuşmasıyla başlayacak bir program. Daha sonra tanıklıkları dinleyeceğiz. Sokağa çıkma yasağı olan yerlerde yaşayan insanlardan, yani işte Silvan'dan, Suriçin'den tanıklıklar gelecek. İşte anneler, muhtarlar, esnaf e, ya da işte e, yerel bir gazeteci, çok e, büyük zorluklar altında çalışan bunlar tanıklıklarını anlatacaklar. Ondan sonra da işte sanatçılar e, e, sur ve diğer yerler için bir ağıt okuyacaklar. Oradan hep birlikte sıra doğru daha sonra yürüyüş yapacağız ve orada bir e, bildiri okunacak. Evet, e, Türkan Elçi, Tahir Elçi'nin e, mütevaffa Tahir Elçi'nin eşi değil mi? Evet, evet, ee, evet, evet. evet. Ya yani o bir anlamda e, Türkan Hanım bir anlamda tüm gruba, bölge halkı adına hoş geldiniz diyecek. Rakellink de hoş bulduk diyecek. Ee, ve e, daha sonra bildiri okunacak. Bildiride de işte müzakere asıstına dönülmesi, e, tüm bunların meclis e, çatısı altında konuşulması, yer yani tarafları bir yandan da e, hani silahları bırakın masaya dönün çağrısı yapılacak. Evet ve yani gelen haberler tabii e, yani bizim e, bir, birkaç bir süreden beri açık gazetede küçük böyle e, mülakatlerle durumu e, anlamaya paylaşmaya dinleyicilerimizle de çalışıyoruz. Ve yaptığımız konuşmaların bir kısmında da e, silah sesleri e, evet. olağan bir şekilde arka planda hatta arka planda da değil, artık insanın Hayatına müdahale edecek şekilde, buradan bile müdahale edecek şekilde Hı -hı. etkiliydi. Şu anda duymuyorum ama yani korkunç bir ortam olduğuna hiç şüphe yok. O konuda da evet, bir şey söyleyebilir misiniz? Sura ne kadar yakın olduğumuzla çok alakalı aslında. Mesela benim bürom Sur dibinde. Şimdi ben büroya gitmek üzereyim. Büroya gittiğim zaman bütün gün öyle ama evim biraz daha Sur'a uzak. Bu tamamen biraz onunla alakalı. Yani süre yakın mesafeler, yakın yerleşimler tabii ki bunu çok daha fazla tutuyorlar. Aynı zamanda çok büyük toplar falan kullanılıyor. yani sadece kurşun sesleri değil. Ve artık mesela insanlar şey diyorlar, çok büyük bir şey yaptılar diyorlar. Ya da şu şu diyorlar. Ben mesela çok uzunca bir süre kendim de çocuklardan yok oğlum havai fişek falan diyordum en başta. Evet, Çünkü pek, hakikaten ne diyebiliriz bilemiyoruz çocuklara Zaten çocuklar yok anne İşte bombalıyor devlet bizi bombalıyor Bu işte şu bu bilmem ne falan O kadar algıları açık ki zaten yani Sonra oturup zaten anlatıyorsunuz Yani en iyisi diyorsunuz bu gerçekliği bilerek Senden <gülüyor> duyarak <gülüyor> En azından yaşasınlar Böyle yani Evet maalesef yani günlük Şey rutin böyle Ben mesela kişisel olarak hala alışamadım Ben her gaz bombasını bomba sanıyorum ve direkt kaçıyorum. Ama mesela bunu çok iyi yok bu gaz bombasının şu çeşidi diyenler var ö şehirde. Özellikle çocuklar <gülüyor> belki daha da iyi ayrım ayır, yapabiliyor durumda olabilirler. Ona, evet. Bir ona... şey esnaf falan geçenlerde yine gaz bombası salındığında e, bir restoranı sığındım Küçücük bir e, esnaf lokantası ve hazır esnafdı. Onu fark ettim. Direkt esnaflar mesela e, limon da atmaya başlıyorlar dışarıdakilere. Ve şey o kadar kötü ki mesela çok küçük bir çocuk büyük ihtimal dershaneye falan gidiyordu herhalde tek başına ama nasıl ağlıyor? Çünkü çocuk şoka girmiş durumda ve yani hayat bu hale gelmeye başladı. Evet ben onu da aslında size sormak istiyordum. Yani çocukların psikolojisi bu buradan ülkenin başka bir tarafından ya da telefonla falan anlaşılabilir gibi bir şey değil ama Gene de sizin gözlemlerinize göre çocuklar nasıl buna içselleştiriyorlar ya da içselleştirebiliyorlar mı? Çok saçma bir soru oldu bu ama. Estağfurullah. Yani çocuklar zaten dediğim gibi her şeyin çok çok farkındalar. Yani işte küçücük çocuk bile yok diyor. Devlet devlet bizi bombalıyor diyor. Çocuk bir kere bunun farkında. Ama öte yandan işte sürekli okula gidip gelemiyorlar falan. Ee, bazı çocuklar bundan tabii çok memnun, hoşnut ve memnun bunu bir oyun sananlar var. Yani bir şekilde ama şöyle bir şey var yani çocuklar çok ciddi bir şiddet içerisinde yaşıyorlar yani o şiddetin tanıklığıyla büyüyorlar yani ben e, çok uzun yıllar köylerde biz çocuk çalışmaları da yaptık ve biz e, boşaltılmış köylerde çalışmalar yapardık işte barış çalışmaları yazın e, bu tarz workshoplar atölyeler yapardık sonra bakardık ki işte çocuk bir tiyatro yapıyor o tiyatroda işte taş atıyor mesela tiyatronun içinde ve e, neden hani bizim bütün bu çalışmalar yerine ulaşmıyor diye düşünüyorduk çünkü çocuğun yaşam gerçekliği burada şiddet siz o yaşam gerçekliğini mi müddetçe isterseniz barış atölyesi yapın isterseniz bilmem ne yapın çocuk onunla yaşıyor çocuğun bir gerçekliği var aslında o gerçekliği değiştirmeniz gerekiyor yani biz o gerçekliği değiştirmeden hani diğer bir takım çalışmalarla gerçekten de çocuklar üzerinde bunların etkisini azaltmak çok çok zor. Ben mesela kendi çocukluğumu düşünüyorum 90'larda. Şimdi kendi küçük çocuklarıma bakıyorum. Yani ve hani bakıyorsunuz aradan 30 yıl geçmiş, hiçbir şey değişmiyor. Benim büyüdüğüm koşullarda hatta çok daha ağırını benim çocuklarım şahit oluyor. Bu ben hani beni en çok üzen şeylerden bir tanesi de bu aslında. Kaç jenerasyon diyorsunuz? Hani kaç jenerasyon bu çocuklar böyle büyüyecekler? Çocuklar ger hani gerçekten çok öfke öfkeliler. Ee, mesela Seyran Tepe'de e, geçen hafta ben e, Seyran Tepe yolundayken çocuklar yolu kesmişlerdi. Baktım hani gençler falan mı? Bak Sonra baktım 12-13 yaşında çocuklar. Çok endişelenmedim. Durduk. Bütün trafik durduk zaten. Hepimiz durduk. Ondan sonra yüzlerini falan kapatmışlar. Şey diye düşündük herhalde işte, e, kimlik soracaklar hani bir Hı. şekilde onlar için trafiği açacaklar e, fakat bir anda sağdan bir tank çıktı bir ateş ateşlenmeyen yani gerçek mermi kullanmaya başladı tabi biz öyle bir şey hiç beklemiyoruz çünkü trafik yani bir sürü araç yani evet. düşünebiliyor musunuz bütün hem çocukların da tehlikeye atıldığını hem yani bütün bu sivillerin herkesin ne kadar tehlikeye atıldığını ve onlar e, kurşun sıkmayı başından sonra çocuklar da tanklara molotov attılar bir tanesi benim arabama geldi. Yani düşün, bu norm, normal günlük yaşamınızda bu bir yerden bir yere şehir içinde bir yerden bir yere giderken olan bir şey evet yani e, bö, bö, böyle bir durum var bununla mücadelenin şeyi bu değil ki yani çocukların yaşadığı gerçekliği değiştireceksiniz yani siz her türlü şiddeti uygulayın ondan sonra bu çocuk niye taş atıyor o çocuk taş atacak yani hani geçenlerde bir tane bir yazar yazmış ben de hatır, hatırlamıyorum yeni, yeni öğrendim işte ee, şeyi baştan e, yılanın başını baştan edecek misin ne öyle bir şey hani çocuk ölümleriyle ilgili konuşurken sanırım öyle bir şey yazmış hmm. yani gerçekten şok geçirdim ve hani e, insan, anladığım kadarıyla yani özellikle e, insanların bir kısmında şöyle bir şey var bunlar zaten büyüyüp terörist olacak biz bunları küçükken şimdiden başına eselim hmm. yani Hani bu, bunun korkunçluğuna girmiyorum bile, ama evet şöyle bir gerçeklik var. Yani sen şu pisliğe devam ettiğimizde ki bu çocuk PKK'li olacak. Yani oradaki asıl mesela neyim bu pisliğe devam etmen? Evet. Senin bu yaşamayı devam görmen. Kürt çocuklara hala. Yani insanlar orada onu kaçırıyorlar. Yani ondan sonra neden böyle olduya geliyorlar? Çünkü sen onları bu yaşamı gösteriyorsun. Sen bana bu yaşamı gösteriyorsun. Sen benim çocuğuma bu yaşamı gösteriyorsun. Yani burada insanlar ne istiyor? Yani eşitlik, özgürlük, adalet istiyor. Zaten hani bazen ben mesela şeyi de düşünüyorum. Hani biz de ben de bazen yapıyorum çünkü insanları başka yerden bazen yakalayamıyoruz. Mecburiyetten bazen vicdan çağrısı yapıyoruz. Yani ama asıl mesele eşitlik, özgürlük, adalet. Evet, yani vicdan çağrısıyla toparladığımız insanlar sonra masada yine yine bakıyorsunuz. Ki yani. Ee, oradan bir çark edebiliyorlar asıl mesele bu çünkü ben bunu vermediğim müddetçe sürekli bu çatışma olacak şimdi silah susu ne olacak biz, Kürtler bunu istiyor Kürtler çok haklı bir şeyi istiyor 100 yıldır istiyor asıl mesele bu yani asıl tartışılması gereken şey bu biz bunu tartışmadığımız müddetçede o silahlar ara ara susar sonra tekrar bu silahlar tekrar alınır tekrar yeni nesil alır evet o çocuk da PKK'li olur Yani ama orada dediğim gibi asıl mesele senin bu pisliğe devam etmendir burada Evet, ki, oldu ama. Yok, kirli savaş <gülüyor> olarak adlandırılıyor ve çok da haksız bir niteleme değil tabii. Nurcan Barisal, çok teşekkür ederiz. Yani hakikaten kolaylıklar dilemekten başka bu arada. Çok sağ ol e, Teşekkür ederiz. İçin gelmeyelimizden e, tekrar e, zaman zaman konuşmaya çalışırız. Çok teşekkürler katkılarımıza. Teşekkür ederim, için. sağ ol. Evet orada bölgede yaşamakta olan gazeteci Nurcan Baysal aynı zamanda aktivist bir durum değerlendirmesi yaptık ve hakikaten e, her konuşmamızda bu konularda ne zaman konuşsak insanın e, kendini bir sürreel gerçek üstü bir ortamda hissettiği ama maalesef tümüyle e, bir yanıyla da derinden bildiği çok temel bir gerçekliğin içinde olduğumuz şeyi. Daha önce konuşmanın programın başında da söylemiş olduğumuz gibi burada şimdi yüz kadar aydının, entelektüelin, yazar, çizer ve bu konularla uğraşan insanların, aktivistin orada başlatacağı bir barış çağrısı da olacak bugün. Onun da takibini Altın Saatler programı içinde de yapıp sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi ara veriyoruz. Açık gazde. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Mer, günaydın. Bugün can yok. Can yok. Geleceğe bakışları geçmişe bakışlar olarak düzeltelim bugün. Evet. Yani gelecek. Dün Anus Horibilis konuştunuz. Evet Ahmet İncelli. Anus Mirabilis mi konuşalım şimdi? Anus Mirabilis'e daha çok var ama <gülüyor> bu Anus Horibilis'in bir de çoğulu vardır biliyorsun. Horibili diye. Horibili yani evet. Berbat yıllar anlamına. Neyse oraya sonunda geliriz 1915 bağlantılı olarak ama bugün e, ben bu şeyden başlayayım diyorum bu öz yönetim e, e, işte yani muhtariyet e, teklifine e, önerisine o Kürt siyasi hareketinin diyelim bütün bileşenler oradaydı zira malum e, verilen cevaplardan başlayalım istersen çünkü e, iş hakikaten sarpa sarıyor ve onun üzerinden bir e, parti kapatma e, yani bu son deklarasyon öz yönetimle ilgili deklarasyon üzerinden parti kapatma e, yolunun taşları döşeniyor galiba. Şimdi bu öz yönetime verilen cevaplara bakalım. E, bir kere e, herhalde şöyle bir hatırlatma yapmakta fayda var. Çünkü insanlar unutuyor. Bir de bu öz yönetim hiçbir şekilde tartışılmadı Türkiye'de. ...bu e, yeni değil... ...yani Kürt siyasi hareketinin... Bu, bu ...teklifi, e, önerisi... ...temennisi yeni değil... ...daa 2000'lerin başına dayanıyor... yani ...ve hep Hatip Dicle... ...zaten e, bu işi... E, ...kotarırdı e, hareket içerisinde... ...hala kendisi... E, eş, baş, ...eş başkan olarak... E, e, ...işin içinde... E, ...ve o zaman... ...25 bölgeden falan söz ederlerdi kaldı ki yani o zaman dikkate alınmadı falan ondan sonra e, bu anayasa uzlaşma komisyonunda da e, BDP vasıtasıyla e, gündeme geldi biliyorsun bu e, ademi merkeziyet e, yani bölünmez bütünlüğün yanına e, ülkenin e, idari biçimi ademi merkeziyettir şeklinde bir teklifle geldi BDP e, komisyona artı Bölgelerin e, idari bilim olarak tüzel kişiliği haiz, e, bölgelerin kurulması teklifini getirdiler. Yani demem o ki, yani bütün bunlar hiçbir şekilde tartışılmadı o zaman. Uzlaşma Komisyonu'nda MHP tabii, e, yani kesinlikle redd, e, CHP ikiye bölünmüştü o zaman. E, yani daha sıcak bakan ve e, kesinlikle reddeden bir... E, Milletvekili vardı adına Gerek yok ee, AKP ise e, Hiç oralı olmadı Dolayısıyla tartışılmadı yani Hiçbir, evet. Şimdi bugün çıkıp Kürtlere ya hop bir dakika Nereden çıktı bu fantezi falan Dedi ya geleceğim oraya Yani bu e, ya bu hakikaten büyük bir samimiyetsizlik yani bu buna bu bunu bir kenara not etmek lazım. Evet standardın standartın dik alası yani. Dik alası yani nereden çıktı falan diyorlar canım ya nereden çıktı ya on küsur senedir konuşuyor bunu Kürt siyasi hareketi hatta ondan önce rahmetli Şerafettin Elçi ve şimdi Kemal Burkay falan bu hakpar onlar açıkça federal Türkiye diyorlar yani bu şimdi HDP'den de çok önce veya evet, PKK'dan evet. neyse. Ya yani fakat bu, e, bu yeni bir şey değil. 2004'te yani var, de en, yazılı üstelik her tarafta. Evet, 2004'te gayet net olarak hatırlıyorum ben de Tabii. bu tartışmaları. Yani çok haklısın o açıdan. Gayet canlı bir şekilde tartışılmıştı bu 2004. Yani tartışılmış yani, yani dile getirilmişti <gülüyor> yani. daha doğrusu. Yanlış söyledim evet. Yani, <gülüyor> ama dile yani. net bir dile, dile getirilmişti yani. Tabii yani Kürkürtler bunu açıkça söylüyorlar. Kaldı ki yani, barış inşasının bir parçası olarak e, gündeme getirdiler. E, ondan sonra gündemde tuttular 2013 sonrasında falan. Şimdi bakıyoruz... Kim ne demiş diye kabaca bu AKP'ye yakın Kürtler e, feveran içerisinde tabii. Bu Vahap Çoşkun var e, öğretim üyesi. Türkiye'nin her yerine hitap etmeliydi böyle bir teklif diyor. E onlar 2004'ten beri bunu söylüyor Kürt siyasi hareketi. Bu sadece Kürtistan için değil bütün Türkiye için gerekli diyor. Nedir o gerekli olan? Adem'i merkeziyet yani bu aşırı merkeziyetçi yapının giderek ademi merkeziyleşmesi ve kararların yerelde alınması, bunun her anlamda daha etkin, daha demokratik ve vatandaşa daha yakın bir sistem olduğunu söylüyor zaten. Evet. Şimdi, şimdi çıkmış, Türkiye'nin her yerine hitap etmeliydi diyor mesela bir tanesi. Ki bunu söyleyen de Kürt. Evet. Ee, fakat burada e, AKP'ye gelmeden e, dün akşam e, düşen bir haber üzerinden yani öz yönetime verilen cevaplar e, çerçevesinde devam etmek istiyorum. İstanbul Barosu. Hakikaten e, yani tarihe geçen bir açıklama yaptılar. E, Tüyler ürpertici bir açıklama. Akılları sıra 14 maddeye onlar da 14 maddeyle cevap vermişler ama hiçbir şekilde birebir cevaplar değil. Biraz çala kalem yazılmış, imla hataları var, tekrarlar var ama önemli olan tabii işin ruhu. Yani tamamen milliyetçi ezbere rücu edilmiş vaziyette ve e, ulusalcı sol e, işte ne demekse artık yani sol tabirini kullanmak bile bence hata burada. Ee, yani ulusalcılar tamamen e, AKP çizgisindeler ee, bu bugün itibariyle veya dün akşam itibariyle İstanbul Barası da bunun e, yani en önemli temsilcilerinden bir tanesi okudun mu bilmiyorum bak bakalım. Hayır görmedim mı? onu ben. Atüyler ülberteci. Ee, bir, bir özetliyorum. Emperyalizm destekli etnik kalkışma. devrin güncellenmesi Anayasanın değiştirilemeyecek maddeleri değiştirilemez. Bu <gülüyor> böyle bir ifade var. Evet. Anayasanın değiştirilemeyecek maddeleri değiştirilemez. Evet. Ee, tartış bir de aklı sıra tartışıyor. İşte yasama, karar alma, yargı e, vergi kaldırma ve asayiş üzerinden yeni bir devlet kuruyorsunuz demeye getiriyor. E, öz yönetimin özü Biji Serok Obama'dır ve büyük Orta Doğu projesidir. Bunu söyleyen İstanbul Barosu, gayri ciddiyete bakar mısın Allah aşkına? Dünyanın da en büyük barosu deniyor. Dünyanın denilir hatta. Değil evet, mi? dünyanın, evet. Efendim güvenlik güçlerine Silah e, sıkanlar özgürlük savaşçısı olamaz. Bol bol terörist lafı geçiyor tabii, onu atlıyorum. Bütün bunlar AKP yüzünden oldu diyor. 13 yıldır e, Kürtlere göb göz kırptı falan. Bunun gibi ifadeler var, mealen söylüyorum bunu. HDP, e, e, feodal düzene ve yoksu, e, karşı ve yoksulun yanında duran bir siyasi parti değildir diyor. Evet. bu da ilginç değil mi ee, yeni anayasa çalışmaları da e, bu projenin payandasıymış diyor ve 1982 anayasasına sahip çıkıyor tabi barış ve kardeşliğimizde kimse bozamaz diye bitiriyor yani hakikaten bir vesikadır e, üzerinde durulması ve e, ciddiyetle ele alınması gerekir ama bu tabi Türkiye'nin şu sırada bu e, öz yönetim e, deklarasyonu sonrasında geldiği yeri de iyi özetliyor. Saflar e, sıklaşmış vaziyette. Sadece bu İstanbul Barosu veya AKP'ye yakın Kürtler ki Orhan Miroğlu'nu falan da buna dahil etmek lazım. O da yazıp duruyor iki gündür. E, AKP' yakın değil o milletvekili zaten. E, bu de iki grupla bitmiyor tabii. E, cemaat de benim gözlediğim kadarıyla yani Kürt siyasi hareketinin zaten hiçbir zaman çok sıcak değillerdi ama son yani kullandıkları dil devletçi refleksin galebe çaldığı yönünde benim gözlemim bu. Yani burada saflar sıklaşıyor ve tabii AKP yani iktidar yani onu uzun, uzun uzadığı anlatmaya gerek yok. Herkes işitmiştir zaten. İbrahim Kalın yani sarayın sözcüsü fantezi olarak niteledi biliyorsun evet. bu öz yönetim deklarasyonunu fantezi olarak bir inanılmaz bir açıklama var. Ona da bakılabilir tabii. Yani bir ödev olarak veya ders olarak yani hakikaten absürt çünkü medeni memleketlerde böyle talepler yokmuş. Medeni memleketler dediğinin neredeyse hepsi Fransa hariç ki Fransa da demi merkezileşiyor. Hepsi federal. Veya e, ademi merkezi hepsi ama evet. <gülüyor> Avrupa'da yani. hatta bölgemizde dahi yani İran İran'da da bölgeler var malum adıyla sanıyla e, Irak e, zaten federal bir ülke ve muhtemelen bölge ademi merkezi bir yapıyla herhalde tekrar ayağa kalkacak günü geldiğinde yani insanlar savaşmaktan yorulduğunda. Evet. Yani bu, Ve tabii e, Büyük Usta, Büyük Usta da e, o çok beğendiği bir laf var. Onun için i̇kide bir de kullanıyoruz malum. E, bu, Türkiye üzerinde ameliyat yaptırmayız e, dedi o da bu konuyla alakalı. E, öz yönetime verilen cevaplar bunlar. Yani gördüğün gibi kimse tartışmıyor. Yani evet. nasıl olur böyle mi olsun şöyle mi olsun şurasında şu konuda ne düşünüyorsunuz? Mesela bu yani benim söyleyecek çok şeyim var. Mesela vergi kaldırma tam bahsetmiyor yerelde mesela eksiklerinden bir tanesi. Yani doğrudan doğruya vergi mükellefi or vergi orada kalkmıyor yani bu bölgede. Yani bu, bu mali ademi merkeziyet olmadan ademi merkeziyet olmaz diğer taraftan dolayısıyla yani mesela o unutulmuş falan ama böyle konulara böyle ayrıntılara giren kimse yok. Evet bu arada da yani kullanılan dilde çok sen, evet yani kepe sözcülerinden bir Birisi suikast girişimi, siyasi suikast girişimidir tabii, dedi tabii. Ömer Çelik tabii. yani AKP suikastı yani. O Yani bütün bunlar yani bu bu ikisi birbirini besliyor zaten. Defleşme süreci dediğim yani HDP'nin ve ondan önce de şimdi e, DBP'nin yani Demokratik Bölgeler Partisi'nin kapatılmasına giden yolun e, temel taşlarından bir, bir tanesi bu öz yönetim meselesi. Oradan kaynaklanıyor. Tepkiler bu. Şimdi gelelim bu depleştirme sürecine. Dep malum 1990'larda Yakapaç'a e, meclisten atılan Kürt e, milletvekilleri sosyal demokratların e, çatısında girmişlerdi. Meclise hatırlatalım. E, 90 kaçtı? 90. E, şeyden önce galiba neyse tam tarihi aklımda değil ondan sonra Hatta Orhan mi? Doğan derdinden ölmüştü zavallı rahmetli oldu o, e, Leyla Zana halen ortalıkta e, değil mi? 4 evet. milletvekiliydi yanılmıyorsam neyse şimdi konu o değil ama iş tekrar oraya doğru gidiyor bu bir haftadır başladı bu itibarsız, itibarsızlaştırma süreci ve hakikaten tıkır tıkır işliyor. Yani bütün bunların düşünüldüğünü ve planlandığını bir şekilde söylüyor bize. Şimdi baktığımızda önce Mehmet Metiner başladı. İlk salvo oradan geldi. Yani o da Kürt milletvekili AKP'li. Ardından Yeni Şafak Ankara temsilcisi Abdülkadir Selvi hep böyle ikazlar Kürt siyasi hareketine Mehmet Ali Şahin eski meclis başkanı Bekir Bozdağ tabi onun uzun bir deklarasyonu var bu konuyla alakalı İbrahim Kalın bu onun da Kürt siyasi hareketine işte rahat durun bu orası meclistir şu bu falan Davutoğlu görüşmeyi iptal etti biliyorsun evet Bunla bağlantılı olarak e, Ömer Çelik e, işte, suikast hani, hatırlattığın gibi suikast e, diyor. Şeyde Boz Bo, da pardon e, galiba intihar demişti yanlış evet. hatırlamıyorsam. İntihar evet doğru <gülüyor> intihar. Suikast ve, intihar ve ihanet ve hepsinde yani bütün demeçlerde hedef e, ya e, yöneticiler ya partiler. Şimdi e, ve Erdoğan tabi e, bu eş başkanın yaptığı provokasyondur dedi. E, ve ve, ve tabi şey, kambersizlüğün tabi ki olmaz. E, bir siyasimiz daha HDP kapatılmalıdır. O açık açık söyledi yani. E, kim sence dün öğleden sonra düştü bu haber dedi gelişme tanıdığın birisi. Milliyetçi Hareket Partisi. Yok efendim o ne olacak onlar zaten o yolun yolcusu. Cumhuriyet Halk. Yani aslında bu da o yolun yolcusu da. <gülüyor> Perinçek. Evet ha evet onu da gördüm. Tabii. tabii bütün ederim. bütün unsurlar hazır dedi evet. Tabii tabii, kapatılması tabii, tabii. Için. yani bu işte yani Terim öyle. o yani evet. Evet. Şimdi e, yalnız burada yani bu sadece demeçlerle biten bir şey değil bir yargı süreci de var. E, bunu hatırlat, hatırlatalım. Önce e, Diyarbakır galiba başsavcılığı e, soruşturma başlattı. Ardından da Ankara veya biri önce biri diğeri sonra önemli değil ikisi birden yani. E, Demirtaş ve Yüksek Dağ'da e, soruşturma başladı. Evet. Az önce de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı e, siyasi partiler e, bürosu, ünitesi, dairesi neyse onlar da bir e, ikaz niteliğinde e, e, DBP'ye yönelik yani Demokratik Bölgeler Partisi'ne yönelik e, bir açıklamada bulundu. E, hem anayasanın hem e, siyasi partiler kanununun hangi maddelerini bu deklarasyonla ihlal ettiklerini söylüyor. Ama tabii bir işin içinde bir bir tuhaflık var. DBP'nin kuruluş ve amacına atfen bir kaleme alınmış. O tuhaflık şu, bu, bu bu parti dün kurulmadı ki veya bu deklarasyonla kurulmadı ki aylardır var yani hatta seçimlere bile girmedi mesela. Çünkü yerel olarak kalmak istiyorlardı yani küçük siyasi hareketinin bir ee, bir tercihi bu. Şimdi e, bu DBP üzerinden HDP'ye yani kızım sana söylüyorum gelinim sen anla e, gibi bir e, durum e, ya yani bir okuma da yapılabilir bu buradan kalkarak. Velhasıl kelam yani özellikle Anayasa 68 eee madde 8 eee eee 4. E, fırka fırka ha ha Fıkra pardon sına binaen Yani bu bölünmez bütünlük üzerinden Ve suça teşvik üzerinden Hendeklerle bağlantılı olarak Bir yere bir yerlere doğru gidiyoruz Allah hakikaten sonumuzu hayretsin Şimdi burada yurt dışından medet var Yani işte Venedik kriterlerine Avrupa konseyinin Venedik kriterlerine aykırı falan diyenler var maalesef tabi bu şiddet meselesi çok e, şey yani onun kılıfına uydurmaları imkansız değil en azından e, sözcü şey dedi işte Ömer Çelik e, biz e, işte bütün bunlar suçtur ama biz parti kapatmayı sevmiyoruz falan gibi bir şey söyledi evet. bakalım ne olacak yani ama e, muazzam bir e, saflaşma var burada yani işte e, Baro'da herhalde ee, bu e, yani parti kapatma şeyinin e, neyse, harekatının diyelim içerisinde e, mümtaz yerini alacaktır diye düşünüyorum. Yani evet düşünüyorum. yani kullanılan terimlerin de e, bir kısaca özetini yaparsak suikast, intihar, ihanet, provokasyon tabii, tabii. ve işte en sonunda da bu resmen e, Cumhurbaşkanı tarafından boyunun ölçülerini alacaklardır demesi. hezeyanlar var bir de. Evet. evet, evet. Hezeyan Şimdi bu, bu Bunun yanında tabii ölümler sürüyor. Ee, i̇zleyeceğiz, göreceğiz. Bu e, Dün e, haberdarda bu Cenevre sözleşmeleri yani savaş hukukuyla alakalı dört e, temel e, Cenevre Konvansiyonu sözleşmesinin sivillerle alakalı bölümünden söz ettim. Evet. Ee, oradan oradan da sen bu konuya hakimsindir ayrıca. Ee, evet, yani uzun yıllar bunu okuyup okutmaya da çalışmıştım <gülüyor> vakti zamanında <gülüyor> pek hatırlanmıyorsa da evet. Çok yani 19. yüzyılın ortalarından bahsediyoruz. Çok iyi oldu. 150 der, yıldan der, fazla. pek fazla almadımmışlar ama bakıyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> maalesef kötü bir öğ maalesef. öğretim üyesi maalesef. olduğum ortaya çıkıyor <gülüyor> şimdi Figen Yüksek daha bir, bir açıklaması var dün 7 Haziran'dan bu yana 360 sivil e, öldü öldürülmüş ölmüş öldürülmüş 73'ü kadın 61'i çocuk bunların e, bu rakam bu İnsan Hakları Vakfının daha kısa bir dönem için daha farklı bir rakamı var. Ama konvansiyonumuz şunu diyor. Yani taraflardan birinin yani bu durumda Türkiye'nin toprağında çıkacak, fakat uluslararası mahiyette olmayan silahlı bir silahlı bir ihtilaf durumunda ihtilaf halinde bulunan taraf yani Türkiye şu hükümleri uygulamakla yükümlüdür diyor. İşte çatışmaya doğrudan katılmayan kişiler sayıyor bunları. İşte, silah bırakmış asker, hasta, yaralı, tutuklanma ve herhangi bir başka bir nedenle savaş dışı kalmış kişiler hiçbir e, kıstasa dayanan fark gözetilmeden insani muamele göreceklerdir diyor. E, hayat e, ve e, doğ, yani doğrudan katılmama e, bir kere buradaki kıstas yani çatışmaya doğrudan katılmayan kişiler bunları e, bunlara e, dokunmak e, yasaktır diyor. Yani bu e, aynı şekilde bu yaralı ve hastalar toplanıp tedavi edilecektir falan diyor. ICRC yani Uluslararası Kızılhaç Örgütü burada işletsel olabilir diyor. Şimdi böyle şeyleri hatırlatmakta fayda var. Yani Türkiye zaten ne içeride ne dışarıda hukuk tanımayan bir ülke olduğu için artık yani tamamen yani ahim kararlarından falan açıkça belli. Ee, yani bir kenara bunları yazmak lazım. Herhalde bu ee, yani Türkiye'nin e, Bu yani iktidarın An Ankara'nın e, tasarruflarının Çetelesini tutanlar da bir şekilde Bir yere bunları kaydediyor herhalde Evet yani Kızıl Aç örgütünün e, Topu tüfeği yok yani o, Niye 1949 sivillerle ilgili Cenevre Konvansiyonu'nun sözleşmesini uygulamıyorsun diyecek hali yok biliyorsun. Evet yani senin de yazmış olduğun gibi yani bu U uluslararası hukukun yani insanlık camiasının e, iyi kötü işte koruyabilmek için e, durumunu e, sağlıklı bir evet. şekilde yaşayabilmesi köysel için Evet nereden yani çünkü de, evet, onun yani. Evet, bağlayıcı bir sözleşme bu yani evet. usulüne uygun olarak yürürlüğe konmuş olduğu için uygulamak zorunda olduğu bütün ülkelerin. beri taraf Türkiye. Evet taraf yani savaş zamanında sivil kişilerin korunması sözleşmesi bir kere bu zorunlu yani evet. Ama mesele sadece uluslararası insan hakları hukukunun ötesine de geçiyor. İslam savaşı hukukundan da bahsediyorsun. Evet. Da on... Ondan da bahsettim. Yani ben, ben beğenmiyorsanız bu kızılaç örgütü falan bile kızılaç falan deyince tüyler diken diken oluyordur herhalde eski dahi olsa. E, İslam hukukunda da var aynı şey. Gözümün önünde değil o okusana bu orada bir iki kelime şey var. Bir... Ha. İşkence yani öldürülecek olan kimseye dahi işkence edilemez. Zulüm ve işkence bütün çeşitleriyle yasaktır. Savaşçı olmayanların da fiziken savaşabilecek kimsedir savaşçı. Bunların dışında kalanlar kasten ve doğrudan öldürülemez. Kadınlar, çocuklar, savaşçı sahiplerine hizmet ha, için gelmiş Köleler, körler, dünyadan el etek çekmiş din adamları, akıl hastaları, yaşlılar, hastalar, kötürümler öldürülmez. İnsan ve hayvanların uzuvları kesilmez, verilmiş söze ve yapılmış antlaşmaya aykırı hareket edilemez. Hatta zirai mahsullerin orman ve ağaçların yakılması savaş zarureti bulunmadıkça namus ve şerefe tecavüz zina ve gayrimeşru münasebetler olamaz düşmandan alınan rehineleri öldürmek misilleme yoluyla dahi öldürülemez diye gidiyor. İşte bir İslam savaş hukuku da bu ki hmm. yani ilk döneme yani en cihatçı olduğu döneme tekabül evet. eden bir metin bu. Zehirli ok kullanmak yasak mesela. Çok önemli bir şey bu. Tabii ki. Evet. Yani dolayısıyla sadece Kızıl Aç'la yani işte gavur icadı de deyip geçiştirilebilecek bir şey değil. Bir de bir isyan hukuku diye bir kavram var. Ona da bakmakta fayda var. Yani burada yani oraları evet. çok açtık yani Türkiye kim bilir nerelere gidiyor ama ya, i̇syan hukuku diye de bir kavram var ve Kızıl Haç Örgütü'nün web sitesinde bununla ilgili 29 tane son derece ciddi bilimsel makale var mesela. Evet. İsyan hukuku, onun bile bir hukuku var. Yani isyan edenler hatta bir e, İslamabad, e, İslam Üniversitesi'nden Sadia Tabassum e, adlı bir araştırmacının bir makalesine e, bir atıfta bulundum orada. Bunlar haydut, eşkıya, hain falan olarak e, nitelendirilemezler. Bunlar e, çarpışanlar, kombatansdır e, yani şeylerdir diyor. Evet yani asi, yani isyan etmiş e, çarpışanlardır diyor. Evet eşkıya değil muharip diye evet. çevrilebilir. Evet. Asilerin evet. İslam hukukundaki yeri kapsamı evet. makale. Evet. Ama işte gördüğün gibi ne ne ne... <gülüyor> Ama biz bunları okutmaya, ne dolu, ne söylemeye devam, devam edeceğiz. Ne etmiyor yani buralara? Evet. Çünkü buralar cezasızlıkla e, yatıp kalkan yerler, e, topraklar yüz yıldır. Yani 1915'i hakikaten küçümsememek lazım. Şimdi 90'lara döndük deniyor. Hangi 90'lara? 1890'lara döndük dense anlayacağım. Yani o zamandan bu yana gelen Yani o ilk büyük Ermeni katliamlarından Bu yana gelen bir cezasızlık var tüy, Bu bu topraklarda Önce Osmanlı'da ondan sonra Türkiye'de Yani bu böyle işte gökyüzünde dolaşan Ruhlar böyle parapsikoloji Falan değil söylediğim Yani Burada bir e, o cezasızlık Şu anlamda çok önemli ve yüzleşmeme Tabii e, Soykırım Ve o dönemin e, suçları o kadar muazzam e, devasa azman suçlar ki bugünküler onların yanında devede kulak kalıyor yani onu yapmış olan bunu hayda haydi yapar. Dolayısıyla burada böyle bir e, kozal bir ilişki var yani bir, bir nedensellik bir tuhaflık ve bir, e, ve, ve bir çürüme hali var. Evet. Fakat Cengiz gene de umutlu bir şekilde bitirmek isteriz. Annotlu Mirabil istiyorsun. Evet. Ve şunu da hemen söyleyelim ve belki yılı böyle kapatmak iyi olabilir. Bugün Peki. Sümer Park'ta 12.30'da yani. Aa, evet. Da... Ee, 106 kişi değil mi? Evet ama asıl mesela başlangıç biraz önce konuştuğumuz şeye çok uygun. Hoş geldiniz konuşmasını Türkan Elçi yapıyor. Evet. Bir trajedinin gerçek bir trajedinin sonunda öldürülmüş olan Tahir Elçi'nin eşi. <Gülüyor> Ve ikinci konuşmada Raquel Dink yapıyor. O da gerçek bir başka trajedini senin biraz önce sözünü ettiğin şeyi tam anlamıyla mikrokozmos olarak özetliyor. Hmm. E, Raquel çok, çok, de, çok e, Dink de Rand Dink'in eşi. O da ziyaret grubu adına konuşma yapıyor. Dolayısıyla bu ondan sonra da işte Sur, Cizre, Nusaybin ve Silopi'den tanıklar, tanıklıklar, gazeteciler, öğretmenler, esnaf, öğrenci ve kadın. Sonra işte Türküler ve iki dilde bir barış okuyurusunun okumasıyla bitecek. Bunu biz açık e, radyoda daha sonra 15 dakika olarak vereceğiz. Zaten de, herhalde takip etmeye çalışacak, verecek, bir de imece verecek. Bunu da Sur'e Dikkatiye'de başka kanallar vermez. Ömer beni provoke ettin Ben de bir Walter Benjamin okuyup bitireyim diyorum ee, Lütfen Ezilenlerin geleneği gösteriyor ki içinde yaşadığımız Olağanüstü hal istisna değil kuraldır Buna denk düşen bir tarih anlayışına Ulaşmak zorundayız O zaman açıkça göreceğiz ki Gerçek olağanüstü Hal yaratmak bize düşen bir görevdir Evet İyi yıllar Hayırlı seneler. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Açık Gazete Evet Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Ee, aslında Gayet önemli ilginç bir yılı tamamlamak üzereyiz bu yılın son açık gazete programı biraz da genel bir bakışla tamamlamak iyi olabilir diye düşündük. Şimdi yılın son haberlerinden bir tanesi de şuydu 2015'te. Şirketler arasında birleşme ve satın almaların 5 trilyon doları aşmış olduğuna dair bir haberdi. BBC Türkçeden gördüğümüz bir haber. Yani şöyle şirketler arası birleşme ve satın almalar 2015'te bir rekor kırdı. 2015 pek çok açıdan bir rekor yılıydı. Yani bütün iklimle ilgili seller, yangınlar, en sıcak yıl vesaire olarak rekorları kırdı ama bir de zenginlik açısından da ilginç bir zengin fakir ayrıldığı daha doğrusu gelir dağılımı eşitsizliği açısından da müthiş rekorlara imza atmış bir yıl olarak tarihe geçiyor ve küresel düzeyde satın alma ve birleşmelerin toplam değeri 2007'deki rekoru da kırmış 4,6 trilyon dolarlık rekoru ve 5 trilyon doları aşmış. Yüzde o hem de ona yakın bir artış oranıyla eski rekoru %9 oranında kırmış. Diğerlogic diye bir e, sitenin verilerine göre 2015'te ilan edilen 50 milyar doların üzerindeki büyük 10 anlaşmanın toplam değeri 713 milyar dolar. Hatta şey de var. 100 milyonun doları da var. 713.1 milyar dolar diyor. Bu 10 büyük anlaşmanın, anlaşmanın 7'sinin ve bu yılki satın alma ve birleşme hacminin yaklaşık yarısı da tahmin edilebileceği gibi Amerika Birleşik Devletleri şirketinden, şirketlerinden şey yapılmış. onlar tarafından gerçekleştirilmiş. En büyük pay sağlık sektöründe. İkinci sırada teknoloji sektörü var ve Pfizer ve Allergan ilaç firmaları arasındaki 160 milyar dolar değerindeki anlaşmanın da 2015'in en büyük satın alma birleşme yılı olduğu devam ediyor. Sağlık, gıda, petrol, haberleşme, kimya, teknoloji, gıda, sağlık ve çeşitli diye kategorize edeceğimiz bütün alanlarda görülebilen bir şey bu. Aynı zamanda Amerika'nın silah sanayinde de muazzam bir yükselme olduğu da ayrıca ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan'da bir iflasa doğru gidileceği yolunda bazı şeyler geliyor. Petrolün ucuzlamasına bağlı olarak bütün suya, elektriğe ve benzeri şeyler ne varsa ...zam yapmayı tercih etmiş, 20 dolara kadar inebilir mi diye tartışılıyor <gülüyor> petrol fiyatları uluslararası. Fakat öte yandan da, Suudi Arabistan bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nde muazzam miktarlarda silah ithal etmeye devam ederek... ...başta Yemen olmak üzere bölgede bir sünni ittifakının peşinde koşmakta olduğu... Müslüman İttifakı altında ama İran'ı ve Endonezya'yı da nedense dışarıda bırakarak hatta Pakistan gibi bir ülkenin de benim neden haberim yok böyle bir ittifakın içinde dediği anda Suudi Arabistan'ın böyle bir yükselen bir çıkışı var. İşin ilginç yanında Türkiye'nin de dünyada oldukça yalnız kalmış bir ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde bir ziyaret gerçekleştirmiş olması hatta bazı şeylerde de TÜRGEV gibi yapılan vakıflara da 99 milyon 999 dolarlık bağış belgesini de Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'da ortaya koyarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savcıya talimatının belgesinde göstermiş durumda. Yani. savcıya talimat vermesi kendi sarayla ilgili ama bir yandan da Türkiye ve böyle 100 milyon dolarlık bağışların durumu var. Suudi Arabistan'dan gelen. <gülüyor> evet. Yıl sonu itibariyle böyle bir gelişme var. Şimdi şeyden bahsedebiliriz. Gwyn bu iklim konusunda iklim savaşları kitabıyla da kitabını da Türkçe'ye de çevrilen kitabıyla da e, bilinen Gwen bir 2015 yılının bitiriş yazısından biraz bahsederek belki de e, hafifçe kararmakta olan depresif bir havaya giren ruhlarımıza da e, biraz teselli niteliğinde olabilecek bazı gözlemleri var. E, 2015 yıl sonu e, değerlendirmesi gibi bir başlığı olan yazısında diyor ki e eğer tarihi e nankörlük bir suç olsaydı bu yıl e yazan insanlar e yani yıl sonu bu çok kötü bir yıldı diye e yazan insanlar hapse bile girerdi. Mesela diye bazı başka yıllarla kıyaslama yapmış. 1919'dakinden farklı diyor mesela. Dünya nüfusunun %3'ü öldü diyor. 1919 yılında hatta sonradan bakıldığı zaman daha ön yazdığından da fazla olabilir. %5'e kadar da giden bir hesap yapılıyor. Yani 50 ila 100 milyon insanın ki o zaman dünya nüfusu çok daha az 2 milyar bile değil 1,7 milyar yanılmıyorsam yani sonuç olarak 50 ila 100 milyon insanın öldüğü sadece İspanyol nezlesi denen hastalıktan bahsediyor. Mesela o yılla kıyas kabul etmez tabii. 1943'te de 2. Dünya Savaşı'nı alıyor. 1. Dünya Savaşı'nın bitiminden hemen sonraki yılı aldıktan sonra bir de 2. Dünya Savaşı'nın bitmesine 2 yıl kala. 1943 yılında da. Her ay her birbirini takip eden peş peşe gelen her ay bir milyon insanın öldüğü bir yıldı diyor. Ya da işte 1983 e, kıyaslarsak gene o kadar hiç de kötü bir yıl sayılmaz diyor. 1983'te 3. Dünya, dünya Savaşı'na çok yaklaşmıştık diyor. Her ne kadar dünya ahalisi bunu fark etmemiş olsa bile tabi bu da şeydi. 1900 Sovyet bir uçağın düşürülmesi üzerine ortalığın son derece soğuk savaş yıllarında iki büyük devletin arasının çok gergin olduğu bir dönemde Sovyetlerin nükleer e, tehdit algılama şeyinde bir hata sonucu ee, hazır etmişler yani nükleer e, saldırıya vuruyoruz biz de karşılık vereceğiz diye ve son anda bir e, bu konuyla ilgili bir subayın e, durdurmasıyla hatayı fark etmesiyle ortaya çıkmış yoksa e, yüz milyonlarca belki milyarlarca insanın kavrularak ölmesine yol açabilecek bir büyük Dünya Savaşı'nın eşiğinden dönüldüğü bir yıldı. Bu 1983'tü o da çok kötüydü. Hatta 1962'yi de buna ben deniz ilave edebilirim. Ee, Küba füze buhranının Noam Chomsky'nin vakti zamanında da bize söylemiş olduğu gibi gene dünyanın çok büyük bir e, termonükleer savaşın eşiğinden gene tesadüfen bir denizaltı subayının bir gene bir Rus subayının Arhipov'du galiba e, şeyiyle dirayetiyle önlenebildiğin tesadüfen önlenebildiği bir Küba füze buhranı meselesi de var evet yani e, sonuçta 2015 bunlara e, kıyasla bayağı ciddi bir e, daha iyi bir yıl olarak da bakılabilir öyle bir kıyaslama yaparsak tabii ki bunun dışında da Dair'ın saydığı gibi pek çok şey var mesela Suriye'de korkunç bir savaş devam ediyor 4. yılında ve milyonlarca mültecinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmüş en büyük sayıda mültecinin oluk oluk denizlerde boğulduğu çoluk çocuk perişan olduğu bir durum var ee, bu ve devam ediyor sona erecekmiş gibi gözükmüyor Çin'de de tabi ciddi bir ekonomikte duralama meselesi var orada dünya ekonomisini etkileyebilecek bir şey diye de nokta olarak ortaya koymuş dair üçüncü olarak tabi te terörizm diye adlandırılabilecek şiddet eylemlerinin hemen her yerinde dünyanın yani Amerika Avrupa kıtaları Afrika, Asya ve Amerikalarda bile her tarafta bulunabilecek 5 kıtada terörizmin izlerine rastlanabiliyor. Ve tabi en önemlisi olarak da iklim değişikliği hepimizi yok etmek üzere giderek adım atmaya başladı. 2015 ikinci sene kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğu gibi 2016'nın da El Niño'nun da devam etmekte olan El Niño fenomeninin de etkisiyle Daha da fazla Hem can hem mal Kaybına yol açacağı Ve bunun çok dünya için Bütün canlılar alemi için En büyük tehlike olmaya giderek Artan bir şekilde devam ettiğinden de Bahsetmek gerekiyor ama Tabi şöyle de bakalım 2015 yılı Aynı zamanda Bu konuda iklim değişikliği konusundaki Mücadelenin de her şeye rağmen büyük bir yükselişe e, sahne oldu ve dahası da e, petrolü, e, kömürü, petrolü ve doğal gazı da yerde bırakmak üzere büyük bir global küresel çapta bir direnişin e, bütün çeşitli yerlerde görüldü. Ve özellikle de 2016'da e, ve özellikle de onun Mayıs ay aylarında büyük bir harekete Dünyanın çeşitli sivil toplum örgütlerinin kol kola yaptığı pek çok örgütün yani 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 örgütün bir arada gerçekleştirdiği ve 16 ülkede dünyanın 16 ayrı yerinde bu fosil yakıtların yerin altında bırakılmasıyla ilgili çok ciddi bir mücadeleye girişeceği bir yıl olarak da fosil yakıtlardan kurtulalım çıkılmasından diye büyük bir hamlenin de olduğu bir yıl olarak bakılması gerekiyor. Yani ve tabii e, şundan da bahsedelim küresel iklim değişikliğinin etkileri bütün varlığıyla sürdürürken savaş halleri de Suriye'de bir, Irak'ta iki, Afganistan'da üç, Taliban'ın büyük kazanımları oldu. Irak'ta da e, IŞİD e, büyük ölçüde elindeki toprakları tutuyor, yani zayıflamış gibi görünmüyor. Afganistan'da Taliban tekrar kazanıyor savaşın ve ilk başından beri Amerikan istilasının. Yemen'de çok o, ciddi hem e, muazzam sivil kayıpları var hem de aynı zamanda Suudi koalisyonunun başını çektiği bombardımanlarda. Çok sayıda ölümde gerçekleşiyor bir de su ve yiyecek sıkıntısı had safhaya varmış durumda Yemen yok olmaya doğru giden bir ülke görüntüsü Libya beşinci olarak gene paralanmış vaziyette iç savaşlar giderek kötüye gidiyor hatta yeni bir batılı askeri müdahale batıdan gelebilir mi diye konuşuluyor. Sonunda da şimdi altıncı olarak ve en batılıların şey dediğim last but not least yani en önemsiz olmayan Türkiye'de de biraz önce Cengiz Aktar'la bundan önceki 10 günden beri de konuştuğumuz gibi çeşitli tanıklıklarla bir iç savaş yani Türkiye'de devletin Kürtlere karşı bir savaş başlatması da yeniden başlatması da var yani Orta Doğu'nun tam bir yıkım halinde oldu Hindistan'dan Kenya'ya oradan Fransa'ya hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar uzanan terör saldırılarına da yol açtı. bir Orta Doğu'dan bahsediyoruz. Ama mesela Asya'da hiç savaş yok. Amerika Kuzey ve Güney Amerikalarda hiç savaş yok. Ve tek gerçek savaş da Güney Sudan'daydı. O da birazcık <gülüyor> hafif en azından geçici bir süre için azalmış durumda diyor Gwyn taramasını yaparken. Yani böyle bir durumdan bahsediyoruz ve en hoş önemli gelişmelerden bir tanesi de birbirleriyle dört defa savaşmış olan Hindistan'la Pakistan'ın da bir ani gelişmeyle başkanlarının görüşmesi'nin gerçekleştiği gibi olumlu bir olay da oldu savaştan uzaklaşma yolunda Narendra Modi gidip bir başka vesileyle başka bir yolculuktan dönerken Pakistan'a da uğradı ve Pakistan Başkanı'yla orada Başbakanı'yla kucaklaştı. Bu da önemli bir şey. Latin Amerika'da da bir gerileme var. Sol hükümetlerin geriye basması durumu var. Ama bir tünüyle de kaynayan mücadelelere de sahne olduğunu da söyleyebiliriz. Brezilya'da da büyük bir yolsuzluk davasında başkanı e, Cinmarusafi dahi içine alacak kadar ve eski başkan Lula'yı da içine alacak kadar yüklenen bir şey var. Yükselen bir durum var. Ama tabii 2015 yılında e, iki tane son derece geri e, gerici diyebileceğimiz hatta e, yönetiminde e, yerlerini daha liberal e, yönetimlere bırakmış olduğu söylenebilir. Özellikle Kanada'da Stephen Harper'ın görülmemiş boyuttaki e, sermaye yanlısı gerici yönetimi Justin Trudeau'ya bıraktığı yerini e, Avustralya'da da parti içi bir değişiklikle en azından Abad e, giderek kömür dostu Abad'ın yerine neydi belirsiz bir e, Turnbull diye birisi geldi ama bu da bir fark eder mi bilmiyoruz. Ve son olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimlere bir yıl kaldı. Ve çok ilginç bir bilgi veriyor. Onunla da bitirelim. Ee, Kuzey Amerika'da e, ki durum değerlendirmesinde Donald Trump Cumhuriyetçilerin Gelecek yıldaki baş adayı Olarak çıktı Jurassic Dönemden kalma yani dinozorlar Döneminden kalma sağcı, Hatta faşizme yakın bir söylemi var Donald Trump'ın Ama sıkıcı biri değil Buna karşılık demokratların adayları Arasında Hillary Clinton'da Dünyanın en sıkıcı insanlarından biri Ve şöyle bitirmiş Wendeyer yazısını Western Illinois Üniversitesinde Batı Illinois Üniversitesinde bir yıl kala Amerika Birleşik Devletleri seçimine bir yıl kala 75 yılından beri 1975 yılından beri şaka seçim yapılıyormuş maket seçim Amerikan seçimlerine ilişkin adaylar arasında tam 40 yıldan beri yani 10 başkanlığın, 10 başkanlık seçiminde e, oy kullanmışlar böyle. Ön seçim yaparak kendileri oyun seçimde. Ve her seferinde bu 40 yılın 40'ında da ya da 10 seçimin 10'unda da doğru adayı belirlemişler seçimlerde. Ve hatta Jimmy Carter gibi mesela 1976 seçimlerinde hiç aslında adı bile geçmeyen birini bile Başkan olacağını söyleyerek doğru bilmişler 2008'de de Barack Obama'yı da doğru bilmişler Şimdi bilin bakalım Gelecek Yıl yapılacak seçimleri Hakkındaki yaptıkları Oyun seçiminde kimi seçmişler Demokratları seçmişler Ama Hillary Clinton değil Gelecek bu oyun seçimine göre gelecekteki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sosyalist aday Bernie Sanders'mış. Eğer doğru çıkarsa çok ilginç olabilir. En azından sıkıcı değil diye bitirmiş. Biz de bu şekilde son programı da böyle bir yazı ve değerlendirme yazı eşliğinde bir değerlendirme ile bitirmeye çalışalım. Ve bitirirken de ee, Specials grubunun Davulcusunun Ölümü haberiyle Bitireceğiz kötü bir haber Bu John Bradbury 62 yaşında Öldü yani, Geçmiş en önemli Davulcularından birisi sayılıyor Kendisinin ee, Ve O grubun John Bradbury için Ghost Town Hayalet şehir adlı durumlara da uygun düşen Bir şarkısıyla Bitirmek istiyoruz. Ben Deniz Ömer Mada ve Selahattin Çolak hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. çıkartı.